tefekkür müminin her anını kuşatmalıdır. Enes gün, Siyer kitaplarında Nuh kavminin putları diye bilinen bir takım putlar mevcuttur. Allah subhanehu ve Teala Nuh suresi 25. ayette bunların isimlerini zikretmektedir. Bir rivayette ise şöyle geçer. Nuhun Aleyhisselam kavminin putlarının gömülü olduğu yeri cinler Amr bin Luhay'a haber vermiş, o da onları oradan çıkartmıştır. Daha sonra da hac mevsiminde Mekke'ye gelen Arap kabilelerine bu putları dağıtmıştır. Ortaya çıkış şekli nasıl olursa olsun, sonuç itibariyle Araplar, İbrahim'in aleyhisselam davetinden yüz çevirmişler ve her geçen gün sapıklıklarına sapıklık ekleyip tevhidden uzaklaşmışlardı. Allah'ın subhanehu ve teâlâ diniyle aralarına mesafe girdikçe de, taptıkları şeylere niye taptıklarını bilmez bir halde hayatlarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Taklitçi cahili toplumun fertlerinin en önemli vasıflarından bir tanesi de duyu organlarını hak yolda kullanmamalarıdır. Bu sebeple naslar, müşrikleri duyu organları yokmuş gibi tasvir etmiştir. Ant olsun ki biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler, kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte, onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte, asıl gafiller onlardır. Araf suresi 179. ayet Dünyevi ihtiyaçlarını giderme durumu olduğunda, müşrikler en verimli şekilde organlarını, akıllarını kullanmaya başlarlar. Fakat mesele ahiretle alakalı konulara gelince, işler değişir. Bunun Mekke'deki en güzel örneği, Amir bin Luhay'dır. Kavmine bazı taşları getirip de bunlara ibadet edin, sıkıntılı hallerinizde onlara yönelin dediğinde kimse itiraz etmedi. Taşın kendisine bile faydası yokken, bizim derdimize nasıl derman olacak, üzerine konan bir sineği bile defedemezken bizim sıkıntılarımıza nasıl çözüm bulacak diye düşünmediler bile. Halbuki akıldan biraz nasibini almış her insanın böyle düşünebilmesi gerekirdi ama öyle olmadı. Çünkü bu, Sünnetullah'ın bir sonucuydu. İnsan, kendisine verilen nimetlerin şükrünü eda etmezse, nimetin tam zıddıyla cezalandırılır. Taklitçi cahili toplumun fertleri olan müşrikler de, Allah'ın kendilerine nimet olarak verdiği organların şükrünü eda etmediler. Ellerini, dillerini, kulaklarını onun rızasına uygun olarak kullanmak yerine, nefislerin hoşuna gidecek şekilde kullandılar. Sonuçta ayette vasıflandırıldıkları hale düştüler. Müslüman birey müşriklerin bu halini ve Allah'ın onları nasıl tanıttığını iyice düşünmelidir. Aynı durumla karşılaşmayacağının bir garantisi yoktur. Öyleyse çözüm yollarına bakmalı ve kendini müşrik topluma benzemekten sakındırmalıdır. Bizler bu sakındırmanın en güzel yolunun tefekkür olduğunu geçen yazılarımızda ifade ettik. Ve neleri tefekkür etmeliyiz başlığı altında şunları zikrettik. Vahyi ve davetçinin kişiliğini tefekkür, kâinatı ve içindekileri tefekkür, geçmiş ümmetlerin kıssalarını tefekkür, şeytanın vesveselerini tefekkür, ölümü ve ahireti tefekkür, yaratılışı tefekkür, nimetleri tefekkür. Bunlar sadece bizim ayetlerden çıkartabildiğimiz birkaç başlıktır. Yoksa tefekkür edilebilecek şeylerin listesini daha çok uzatabiliriz. Çünkü tefekkür, Müslüman'ın hayatının her alanında olması gerekir. Şu ayet buna çok güzel bir şekilde işaret eder. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken, her vakit Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Ali İmran suresi 190-191. ayetler. Ayette dikkatimizi çeken birkaç noktaya burada değinmek istiyoruz. 1. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımızda bu ve devamındaki bir grup ayeti Geceleyin kalktığı ilk anda okuduğunu görmekteyiz. Buhari ve Müslim'de İbni Abbas radiyallahu an bunu bu şekilde aktarır. İbni Abbas teyzesi olan Resulullah'ın hanımı olan, meymunenin yanında gecelediğini şöyle anlatmıştır. Ben yastığın geniş tarafına yattım. Resulullah ve ailesi de uzun tarafına yattılar. Resulullah uyudular. Gece yarısı olunca Resulullah uykusunda uyanarak, Yüzünden uykuyu atmak üzere elleriyle yüzünü ovuşturmaya başladılar. Sonra Ali İmran suresinin sonlarından on ayet okudular. Sonra asılı bir kırbayı alarak güzelce abdest aldılar. Sonra namaz kılmaya kalktılar. Ben de kalkıp onun yaptıklarını yaparak gidip onun yanına durdum. Resulullah sağ elini başına koydu ve sol kulağını ovuşturmaya başladı. Önce iki rekat, sonra iki rekat, sonra iki rekat, daha sonra iki rekat, Sonra iki rekaat daha ve sonunda da tek rekaat namaz kıldı. Sonra da müezzin gelinceye kadar yattı. Müezzin gelince kalkarak kısa iki rekaat namaz kıldı. Sonra mescide çıkarak sabah namazını kıldırdı. Peygamber aslında bu fiiliyle bize tefekkürün önemini çok güzel bir şekilde öğretmiştir. Müslümanın hayatında tefekkür güne başlamak için bir anahtar gibidir. 2- Tefekkür sadece belli bir zaman veya konuya has değildir. O, müminin hayatının her anını kuşatmalıdır. Ayet, insanın bütün hallerini zikrederek bu kuşatıcılığa vurgu yapmıştır. Ebu Süleyman Eddarani şöyle der. Evimden çıktığımda gözüm neye takılsa, Allah'ın bana lütfettiği bir nimetini görür ve ondan ibret alırım. Zaten daha önceki yazılarımızda neleri tefekkür etmeliyiz başlığı altında maddeler bize tefekkürün ne kadar geniş bir alanı kapsadığını göstermişti. Bu maddeler içerisinde zikretmediğimiz bir maddeye burada değinerek tefekkür edilecek konuların genişliğini bir kez daha görmüş olalım. Allah subhanehu ve Teala özellikle hüküm ayetlerinin sonunda tefekküre vurgu yapmıştır. Sana şarap ve kumar hakkında soru sorarlar.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 İzin alıp ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Herhalde bunu düşünüp anlarsınız. Nur Suresi 27. Ayet Bu vurgu mümin kullara şunu hatırlatmalıdır. Sizler Allah'ın emir ve yasaklarını okurken ve hayat geçirirken, hükümlerin hikmetini düşünmek için çabalayın. Çünkü her emir ve yasak, sizler fark etseniz de fark etmeseniz de, muhakkak faydanıza olacak bazı şeyleri içermektedir. Eğer Allah size lütfederdi, tefekkürünüzün sonucunda bu nimetlerden bazılarına vakıf olursanız, emir ve yasaklara ittibağınız daha kolay olur. Bu hikmetlerin farkına varamazsanız, bir şey kaybetmezsiniz. Çünkü sizler, Allah'ın emrettiği bir fiili yaptınız. Hangi sonucun daha hayırlı olacağını en iyi bilecek olan odur. 3- Tefekkür müessir olan bir ameldir. Yani gerçekleştirildiğinde başka hayırlı amellere de kapı aralar. Ayet buna da işaret etmektedir. Salih kullar hayatlarına tefekkürü hakim kılınca bu halleri onları hemen Allah'a yöneltmeye etmiştir. Cenneti, cehennemi hatırlamışlar, Rablerine sığınmışlardır. Ayetlerin devamında bu kulların Allah'a yakarışları uzayıp gitmektedir. Ve İbn-i Münebbih, bunu şu şekilde özetler. Kişinin tefekkürü uzayınca, anlamaya başlar, anlayınca öğrenir. Öğrenen kişi ise mutlaka amel eder. Nasıl ki hayırlı bir amel, diğer salih amellere kapı aralıyorsa, tersi de insana şerin kapılarını sonuna kadar açar. İşte bunu bize anlatan bir ayet. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler. Onların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler. Yusuf suresi 105-106. ayetler 4. Zikirle tefekkür ayrılmaz bir bütündür. Birbirinden koparılmaları mümkün değildir. Kişi Allah'a zikrederek tefekküre, tefekkür ederek de zikre yönelir. Eğer bunlardan biri diğerini tetiklemiyorsa, Ortaya konulan amel, düzgün yapılmıyor demektir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bizler kendimizi müşrik toplumundan uzak tutmaya çalışıyorsak, onların en belirgin sıfatlarını öğrenip, onların tam tersiyle vasıflanmalıyız. Bunların başında da tefekkür ehli olmak gelir. Rabbimiz bizleri, ona hakkıyla kulluk eden ve tefekkürü hayatının her anına hakim kılan kullarından eylesin. Duamızın sonu, âlemlerin Rabbine hamdtır. Bu yazı Tevhid dergisinin 18. sayısında yayınlanmıştır.